1268, numaralı konu, bir araya gelen sahabilerin fıkıhtan konuşmaları, evet, Hazreti Peygamberin sahabileri bir yerde oturduklarında Kur'an okumaları ya da birisine Kur'an okumasını öğretmeleri dışında konuşmaları hep fıkıh üzerine olurdu.